Kazanların üstündeki kapakların kaldırılmasıyla kocaman bir ocağa dönmüştü geminin ortası. Bu ocağın önünde balina gemilerinden her zaman ateşçi görevini yüklenen yabansı zıpkıncılar cehennemin dibindeki tartarosta yanan devlere benziyordu. Kaynayan kazanlara ucu çatallı uzun kazıklarla fışırdayan ispermeçet parçaları atılıyor ya da fırınların ateşini azdırıyorlardı. Yılan gibi kıvrılan alevler ayaklarına dolanıyordu. Kasvetli bulutlar halinde dumanlar yuvarlanıp gidiyordu üstlerinden. Gemi batıp çıktıkça kazanlarda kaynayan yağ zıpkıncıların yüzlerine sıçramak istercesine çalkalanıyordu. Kazanların karşısında geniş tahta ocağın ötesinde bir çeşit kanepe yerine geçen bocurgat vardı. İşi olmayan nöbetçiler orada tembel tembel oturuyorlar, gözleri yanıncaya dek kırmızı ateşi dalıyorlardı. İslere ve terlere bulanmış, sarı esmer yüzleriyle, keçeleşmiş sakalları, yabansı yabansı parlayan ak dişleriyle çatışıyordu. Ocağın oynak alevleri türlü garip biçimlere sokuyordu onları. Gemiciler keyifle konuşarak birbirlerine kaba saba serüvenler, korkunç masallar anlatıyorlardı. Fırınlardan çıkan alevler gibi yabansı kahkahalar fışkırıyordu içlerinden. Onların önünde bir aşağı bir yukarı yürüyen zıpkıncılar, tuttukları çatallı kocaman kazıklar ve kepçelerle deliler gibi ellerini kollarını sallıyorlardı. Rüzgar oluyor, deniz kabarıyor, inliye inliye batıp çıkan gemi, içinde taşıdığı kırmızı cehennemi gecenin ve okyanusun karanlığına doğru sürüyordu, hiç yılmadan. Pekot, gemi azıya almış, dört bir yanına köpükler saçan bir at gibiydi. Bu yabanıl adamlarla yüklü, ateş dolu, karanlıkların karanlığına bir cesedi yakarak hızla dalan gemi, çılgın kaptanının ruhunun elle tutulur bir parçası gibiydi o sırada. Dümen başında, saatlerce sessiz sedasız bu ateş gemisini yönetirken, işte bunları düşünüyordum. Kendim karanlıklar içinde olduğum için, ötekileri saran kırmızı alevleri, çılgınlığı, Korkunçluğu daha iyi görüyordum. Bilmem neden, gece yarısı dümen başında ağır bir uykudur çöker üstüme. Yarı duman, yarı ateş içinde, gözlerimin üstünde boyuna hoplayıp zıplayan, cehennem zebanilerini andıran bu adamlar, ben uykuya dalar dalmaz bir düşe dönüyordu içimde. Hele o gece, hala bir türlü anlayamadığım garip bir şeyler oldu bana. Ayaküstü, çok kısa süren bir uykudan irkilerek uyandığım sırada, bir bozukluk olduğunu çok kötü bir duruma düştüğümü, müthiş bir korkuyla sezi verdim. Dümene yaslanmıştım ve balina kemiğinden dümen yekesi böğrüme dayanıyordu. Rüzgarda yeni yeni ürpermeye başlayan yelkenlerin hafif uğultusu doluyordu kulaklarıma. Gözlerim açıktı, bana kalırsa. Yarı uyur, yarı uyanık bir halde, parmaklarımla göz kapaklarımı iyice açtım, baktım ama yine de pusulayı karşımda göremedim. Oysa, Daha bir dakika önce pusula dolabının sürekli ışığında pusulaya bakmıştım gibi geliyordu bana. Kırmızı parıltılar yüzünden korkunçluğu ara sıra büsbütün artan koyu bir karanlıktan başka bir şey görmüyordum önümde. İçimdeki en belirli duygu şuydu. Altımda hızla uçan gemi bir limana doğru gitmiyor, geride bıraktığı tüm limanlardan kaçıyordu sanki. Ölüm korkusuna benzer yalın bir korkuyla sersemlemiştim. Can havliyle dümen yekesine sarıldığım sırada çılgınca bir düşünceye kapılarak bir büyüyle dümenin ters yüz olduğunu sandım. Aman tanrım ne oluyor bana dememe kalmadı durumu anladım. Kısacık uykum içinde ters dönmüş sırtımı pusulaya ve pruvaya çevirmiş geminin kıç tarafına baka kalmıştım. Hemen dönerek rüzgara doğru uçan gemiyi belki de alabora olmaktan tam vaktinde kurtardım. Bu uğursuz gecenin kara basanından sıyrıldığıma, ölüm rüzgarlarına sürüklenmekten kurtulduğuma nasıl sevindim, nasıl şükrettim. Ey insanoğlu! Ateşe uzun süre bakma. Elin dümen yekesindeyken düşlere dalma. Sırtını pusulaya çevirme. Dümen elinin altında biraz sarsılır sarsılmaz aklını başına topla. Kırmızılığıyla her şeyi korkuya boğan o ateş görüntüsüne inanma. Yarın sabah gerçek güneşin ışığında her şey pırıl pırıl olacak. Çatal çatal alevlerin içinde cehennem zebanilerine dönen insanlar yarın sabah çok daha başka, çok daha hoş görünecekler gözüne. Tek gerçek lamba, o yüce, o sevinç dolu altın güneştir. Öteki lambaların tümü yalancıdır düpedüz. Ama güneş, Virginia'nın berbat bataklığını, Roma'nın lanetli ovasını, uçsuz bucaksız büyük sahrayı ve yeryüzündeki milyonlarca fersah çölleri ve dertleri saklamıyor yine de. Dünyamızın karanlık yanı olan, üçte ikisi olan okyanusu saklayamıyor güneş. Öyleyse içinde dertten çok sevinç taşıyan bir ölümlü insan ya gerçekten insan değildir ya da olgunlaşmamıştır henüz. Kitaplar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İnsanların en gerçeği dertli İsa, kitapların en gerçeği de Hazreti Süleyman'ınkidir. Onun kutsal kitapta verdiği vaaz, derdin en ince dövülmüş çeliğidir. Her şey boştur, her şey. Boş heveslere kapılan bu dünya, Hristiyanlıktan önce yaşayan Hazreti Süleyman'ın bilgeliğine varamamıştır. Ama hastaneleri ve hapishaneleri görmek istemeyen, mezarlıklardan geçerken adımlarını hızlandıran, cehennemden çok operanın sözünü eden, kapırı, yangı, paskalı, rusoyu, zavallı hasta adamlar sayan, Rabel'yesin öğütlediği gamsızlığı ömrü boyunca yaşayıp Rabel ise akıllı olduğu için keyifli diyen adam mezar taşlarının üstüne oturmaya o derin ve eşsiz Hazreti Süleyman'la birlikte yeşil ve nemli toprağa kazmaya layık değildir. Gel gelelim Hazreti Süleyman bile der ki akıl yolundan şaşan adam her ne kadar saadet olsa ölüler arasında sayılır. Onun için sen de ateşe kaptırma kendini, yoksa bir ara benim başıma gelenler senin de başına gelir. Pusulayı şaşırırsın, ölülere dönersin. Dertli olmada bir bilgelik vardır, doğru ama öyle dertler de vardır ki düpediz çılgınlıktır bunlar. Kimi insanların ruhunda Katskil dağlarının bir kartalı vardır. Bu kartal hem en karanlık uçurumlara süzülür hem de o uçurumlardan yukarı havalanıp güneşli göklerde yok olur üstelik bu kartal hep uçurumlarda uçsa da bu uçurumlar dağlardır. Onun için dağların kartalı en aşağılara inince bile en yükseklerde uçan kuşların üstündedir yine de. Pekurtun kazanlarını bırakıp başka saraya. olmayanların uyudukları yere indiniz mi? Bir an için kendinizi kutsal kralların, vezirlerin ışıl ışıl türbesinde sanırsınız neredeyse. Orada gemicilerin her biri, meşeden yapılmış üç köşeli tabutlarında bir heykel sessizliği içinde yatarlar. Kapalı gözlerinin üstünde, 20’ye yakın lamba pırıl pırıl yanar. Ticaret gemilerinde, gemicinin lambalarındaki yağ, kraliçelerin memelerindeki sütten bile daha ender bulunan bir nesnedir. Karanlıkta giyinmek, karanlıkta yemek, ot şiltelerine karanlıkta tökezleyerek gitmek alın yazısıdır onların. Ama ışığı besleyen şeyin ardına düşen balina avcısı, ışık içinde yaşar. Yatağını Alaaddin'in lambasına çevirdikten sonra yatar içine. Öyle ki en karanlık gecelerde bile geminin kara teknesi bir bayram yeri gibi aydınlıktır yine de. Lambalarını aldığı gibi çoğu zaman irili ufaklı eski şişelerdir bunlar. Kazan başındaki soğutma kaplarına elini kolunu sallaya sallaya bakın nasıl gidiyor balina avcısı. Oradaki fıçıdan bardağına bir bira doldururcasına nasıl dolduruyor lambasını. Üstelik de yağların en safıdır yaktığı, fabrikaya girmediği için en az bozulanıdır. Karadakilerin aya, güneşe ya da yıldızlara benzettikleri lambalarında bulunmayan bir yağdır bu. Nisan'ın taze otlarıyla beslenen ineklerin sütünden yapılan tereyağı kadar tatlıdır. Balina avcısı tazeliğinden ve saflığından emin olmak için lamba yağını kendi gider alır. Tıpkı Amerika çayırlarında dolaşan yolcunun akşam yiyeceği av etini kendi vurduğu gibi. Büyük deniz ejderi daha ta uzaklardayken direkt başından nasıl görünür? Deniz ovalarında nasıl kovalanır? Suların vadilerinde nasıl öldürülür? Sonra nasıl yedeye alınıp başı kesilir? Eskiden başı kesilen adamın giysilerinin cellada verildiği gibi, balina'nın içi pamuklu kocaman hırkası da nasıl cellatlarına verilir? Sırası gelince kazanlarda nasıl kaynatılır ve ateşe atılıp da yanmayan sadrah, Mesah ve Abenego gibi onun da ispermeçeti yağı, kemikleri fırından nasıl sopa sağlam çıkar? Tüm bunları anlattık. Şimdi bu bölümün sonu olarak yağın pek romantik bir biçimde fıçılara nasıl dökülüp ambara indirildiğini bir destan yazar gibi anlatmak kalıyor bana, eğer anlatabilirsem. Böylece ambara inen deniz ejderleri yeniden denizin derinliklerine kavuşmuş olur, yeniden suların altında kayıp gider. Ama ne yazık ki bir daha artık hiç yüze çıkamaz, su püskürtemez artık. Ya henüz panç gibi ılıkken altı varil alan fıçılara dökülür. Gemi gece yarısı sularda bata çıka ilerlediği sırada fıçılar yerinden oynar, bir oyana bir bu yana gider, ara sırada kaygan güvertenin üstünde bir yamaçtan kopan kayalar gibi tehlikeli bir biçimde yuvarlanır. Gemiciler onları güç bela yakalayıp durdururlar. O zaman tak, tak, çala çekiç, çemberleri çakarlar üstlerine çünkü artık iş gereği her gemici bir fıçıcı olmuştur. Sonunda yağ son litresine kadar fıçılanıp soğuduktan sonra ambarın büyük kapakları kaldırılır ve fıçılar geminin açılan koca karnına son deniz uykularını uyumak üzere inerler. Bu işte bitince kapaklar yerine konur ve ambar pencereleri kapısı örülen küçük bir oda gibi sıkı sıkı kapatılır. İspermeçet balinası avında belki insanı en çok şaşırtan şeylerden biri de şudur. Bir gün bakarsınız güverte kalaslarından kan ve yağ dereleri akar, kutsal kaptan güvertesine balinanın kellesinden kesilmiş koca koca parçalar saygısızca yığılır, sanki bir bira fabrikasının avlusundaymışsınız gibi dört bir yan pas tutmuş iri iri fıçılarla doludur, fırınların dumanı küpeşteleri kapkara ise boğmuştur. Gemici yağlara bulanmış bir halde dönüp durur ortada. Gemi boydan boya kocaman bir deniz canavarına dönmüş, insanı sağır eden gürültülerle dolmuştur. Ama bir iki gün sonra bakın aynı gemiye, etrafa kulak verin, Kazanlar olmasa çok titiz bir kaptanın kumandasında, sessiz sedasız bir ticaret gemisinde sanırsınız kendinizi. İşlenmiş isperme çet yağında yaman bir temizleme gücü vardır. Onun için güverte hiçbir zaman bu yağ işinden sonraki günlerde olduğu kadar temiz değildir. Şu da var, balinanın külleri ve yakıt artıkları sürüldükleri yeri pırıl pırıl yapan bir temizleyici olarak kullanılır. Geminin şurasına burasına yapışıp kalmış balina derileri bununla hemen yok edilir. Gemici ellerinde su dolu kovalar ve bezlerle küpeşle boyunca mekik dokur. Dört bir yanı temizler. Kullanılan tüm aygıtlar tertemiz edilip yerlerine konur. Büyük kapak güzelce ovulup kazanların üstüne yerleştirilir. Görünüşte artık ne kazan kalmıştır ne de fıçı. Palangaların hepsi de gizli köşelere saklanmıştır. Hemen hemen tüm gemicilerin katıldığı bu titizce yapılmış temizleme işinden sonra herkes kendi kirini pasını yıkamaya koyulur. Tüm giydiklerini tepeden tırnağa değiştiren taptaze denizciler sonunda pırıl pırıl bir hale gelip güverteye çıkarlar. En ince Hollanda keteninden güzelim çarşaflar içinden yenik atmış güveyler gibidir hepsi şimdi ikişer üçer gruplar halinde keyifli keyifli gezinen gemiciler şakalaşarak konuşur salon kanepe halı zarif kumaş sözleri ederler güverteye hasır sermeye direklere perdeler asmaya kalkar